Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Temiz hava en temel ihtiyacımız ve hakkımız. Ancak birçoğumuz bunun bir hak olduğunu dahi bilmiyor. 2015 yılının Haziran ayında 17 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Temiz Hava Hakkı platformu bizlerin bu bilmediğimiz hakkını savunmak için çalışmalar yürütüyor ve ciddi mücadeleler veriyor. Biz bugün Temiz Hava Hakkı platformu üyesi Funda Gacal ile hem platformun çalışmalarını hem de Temiz Hava Hakkımızı konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Fundanım öncelikle şunu sormak istiyorum. Hava kirliliğinin yaygınlaşarak bir halk sağlığı sorunu haline gelmesinin en önemli nedenleri neler? E, aslında hava kirliliği hep yani hep bir halk sağlığı sorunu. Bu son e, yılların konusu değil sadece. Ve halk sağlığı uzmanları yani e, bu bunun üzerinde çok uzun süreden de çalışıyorlar. Sadece hava kirliliği, toprak kirliliği, çevre kirliliği çünkü hekimlerinizin de belirttiği gibi hekimliğin bir görevi hastalığın oluşmasından sonra onu tedavi etmek ama hekimliğin başka bir görevi de hastalığı oluşturan şeyleri kaynağında öğretmek. Bu bir hava keleliği ise çevre keleliği ise örneğin işte bir tane santral bir demişe çelik fabrikası neden oluyorsa onu kaynağında kıtmak, Bu yeni bir güç ise ona yönetici çeşitli tedaviler geliştirerek onu kaynağında bitirmek. Ama son günlerde e, sanırım birazcık daha medyada görünürlüğünün artmasının sebebi aslında e, hep beraber yaptığımız çalışmalar ve insanların bu konuda farkında oluşması. E, yani bir bardak su içerken işte suyun kirli olup olmadığını görebiliyorsunuz veya göremiyorsunuz ama bunu sorgulama hakkımız var. Bunun gibi biz her dakikada tutulurken e, aldığımız nefesin de ne kadar kirli olup olmadığını aslında, sorgulama hakkı hem yurttaşların en temel hakkı hem de hekimlerin bu bilinci aşılamak bir görevdir diye düşünüyorum. Peki platform olarak sizler 2015 yılından bu yana hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili çok ciddi araştırmalar yaptınız ve bir sürü de rapor yayınladınız. Başlıca bu zararlardan ve sıkıntılardan bahsedebilir miyiz acaba? Nelere yol açıyor? Temiz platformu aslında bir çetör dediğimiz gibi 17 örgütün bir araya geldi. Bunların içerisinde sağlık kurumları ve çevre örgütleri var. E, sadece platform başlı başına işler yapmadı. E, bunun yanı sıra paydaşların da çeşitli işleri var. Platformun e, şu ana kadarki en büyük bulgularından bir tanesi sanıyorum ki 2015 yılında yapmış olduğumuz Karar Raporu isimli çalışma. E, dinleyenler Temiz Hava Akı platformu aletirlerse internet etsiz gibi temiz e, nokta org diye evet, e, oradan da raporlarımıza ulaşabiliyorlar bu rapordaki bulgulardan bir tanesi şuydu e, hava izleme sistemi diye bir sistem var Çevre Şehircilik Bakanlığı hava izleme nokta üzerinden ulaşabileceğimiz bir sistem buradaki e, hava kirliliği istasyonlarından Türkiye'de mevcutta 200 aşkın istasyon verisi var biz zaman zaman bunlardan yüzdüklerine zaman zaman 200'le ulaşabiliyoruz Bölgemizde de belki gören, programı dinleyen insanlar belki daha dikkatli bakacaklar nerelerde bu istasyonlar diye. Çünkü haliteye açıp baktığınızda, hava izleme diye girdiğinizde bir halite çıkıyor karşınıza ve mahallenizden yakınında bir istasyon var bize görebiliyorsunuz. Biz bu istasyonda erişebildiğimiz istasyonlardaki partikül madde verilerini, partikül madde 10 verisini, derledik. Parçakül madde ona ilişkin hem Türkiye'nin hem e, Dünya Sağlık Örgütü'nü hem de Avrupa Birliği'nin mevzuatları var. E dedik ki bu Türkiye'ye göre kıyaslandığında partikül maddenin yıllık ortalaması ne oluyor? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kıyaslandığında ne oluyor? Avrupa Birliği'ne göre kıyaslandığında ne oluyor? En önemli bulgularımızdan e, bir tanesi sadece e, partikül maddenin kıyaslanmasıyla yetmez hava kirliliğini ölçmek. Parçakül madde 2.5 gibi daha küçük ama akciğerliğimiz tarafından doğrudan emilen emisyonların da e, devlet tarafından hesaplanması ve bunu analiz edebilmek gerekir. Sadece parçakül madde değil diğer emisyonları, köküt dioksitleri, azot dioksitleri, adot dioksitleri de görebilmemiz gerekir. İkinci bulgularımızdan bir tanesi ise Türkiye mevzuatındaki limit değerleri Dünya Sağlık Örgütü ve Ağustos Birliği mevzuat değerleri kadar sağlığı koruyucu olmadı. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü Partikül maddede e, izin verdiği limitler Türkiye'de çok daha üstüne, Türkiye çok daha fazla kirliliğe izin veriyor durumda. Hem yıllık ortalamada hem e, günlük ortalamada ve bazı kirleticiler, bazı emisyonlar daha akut yapabiliyorlar. Uzun sürede değil yani bir hava kirliliği, letici, emisyon etkisi size çok daha kısa sürede görülebilmiyor. E, buna karşılık daha dakika bazında ölçümler yapıp, dakika bazında uyarılarda bulunup, Buna yönelik mevzuat geçiştirme sigaretleri Türkiye'nin. Türkiye, Türkiye mevzuatında şu anda 2019'a kadar e, hava kirliliği, emisyonlarını, Avrupa Birliği mevzuatına uydurma e, mevzuat sınırlarının değerlerini altı şartlarına çekme gibi bir hedef var. Ancak Avrupa Birliği mevzuatında kısımlı değerler de Dünya Sağlık Öğreti'nin kısımlı değerlerinden çok. E, i̇kinci bulgumuz da buydu. Yani gerçekçi ve tam olarak halk sağlığının koruyucu değil. Türkiye'dekini olacak. Hı hı. Üçüncü bulduğumuz ise biz Dünya Sağlık Öğretim verilerine göre yıllık ortalama parçakın madde 10 dediğimiz emisyonun değerlerini haritaya koyduğumuzda 81 kirli hava salıyor. Yani dediğim gibi bu emisyonlar e, oradaki hava kalitesi izlenen istatiyonlarından alınmış. Elbette Merkezde ise o istasyon ve merkez ise bu demek değil ki e, kırsal alanı kirli. Bu demek değil ki yoldan e, farklı uzaktaki bölgelerde kirli. Ama devlet tarafından konuluyor bu istasyonlar ve o ilin kirliliğinin yansıtması için konuluyorlar. Biz resmi verileri kullanıp Dünya Sağlık Örgücü'nün e, kirlilik ünitleriyle kıyasladığımızda 81 ildeki yurttaşların, 80, 80 ilindeki yurttaşların pardon, kirlen بوتuğunu görüyoruz. Peki bu kirli hava solumak ne gibi sağlık problemlerine sebep oluyor? Kirli hava solumak kendi yani de hangi emisyon aslında söz da çok ilgili. Şimdi daha akut kimse yani daha kısa veya daha kısa, e, uzun sürede e, sağlık sorunu oluşturabilir bunlar. E, çok çeşitli yani bu akciğerlerimizdeki bir sorunu akciğer kanserine kadar gidebilir. katlama sistemine gidebilir. Kadınlarda özellikle düşük ağırlıkta doğumlara krematüya e, doğumlara yol açabilir. Hangi emisyona bağlı kaldığınız, tabii ki sizin durumunuz, Hı -hı. E, sağlık durumunuz çok etkili. Ama e, aslında şey de bir, Dünya Sağlık Örgütü bu limiti verdiyse bu limite kadar sağlıklı demektir değil hava. Hı -hı. E, partikül maddenin, yani partikül maddenin yanma sonucu oluşan e, veya doğal kaynaklardan da gelebilen bir kirletici. Ee, ama işte diğer SO2, NO2 yani azotoksitler, e, kükük dioksitler ve benzeri yani bu limit vardı. Dünya sağlık yoktu. Bu limite kadar e, iyidir. Bu limitten sonrası işte şu kadar katlama hastalığına yol açar değil. E, bir birim bile e, farklı, yani sizin sağlık durumunuza göre size farklı etkileri yola çekilir. Evet. E, az önce söylediğiniz gibi 80 ilde e, 2016 yayında bir rapor yayınlamışsınız. 80 ilde alarm veriyor e, Türkiye'de Yani 80 tane ilde alarm veriyor. 2016 yılından bu zamana kadar bununla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Yani olumlu anlamda. ilerleme kaydedilebildi mi? E, 2017 analizlerinin Platform değil, ancak platformun bir bileşeni olan Türk Torak Hastanesi yer Türk Torak Hastanesi'nin yine bir hava kalitesi harcısı var. Geçtiğimiz sene kasım ayında duyurdukları. Bu muhtemel bulgular da aslında Türkiye'de çok ciddi bir çok ciddi bir ilerleme kaydedemediğini gösteriyor. Buradaki temel sorunlardan bir tanesi şu şu. Yani biz de Sağlık ve Çevre olarak platformun bir paylaşı olarak yakın zamanda bir rapor yayınlamaları yapıyoruz. Orada Tekirdağ, Çanakkale ve İzmir'e çalışıyoruz. Hı hı. Tekirdağ'da şöyle bir şey gözüküyor. Tekirdağ'da hava kalitesi kötü denmiş. Bu yüzden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temiz hava ile eylem planını yayınlamış. Hı. Ee, yine eş zamanlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre düzen planı oluşturmuş ve ki bölgede limit var, lünyet var. Hava kalitesinin kötüleşmesini biz bununla bağdaştırıyoruz. Çünkü yüksek bir sürü ve toz içeriyor bu bölgeden çıkartılan yer. Ve evsel de kullanılıyor. Bu nedenle ee, Tekirdağ bölgesinde demir çelik fabrikaları ve kömürlü temiz santyallerini yaptırılmasını çevre düzeni planıyla önünü kapatıyoruz. Bunu istemiyoruz deniyor. Ancak bir sene sonra ee, köy bölgesinde şu an gündemde olan Şerkeşköy bölgesi için bir yeni enerji yatırım bölgesi kararı çıkıyor. Ve bu e, ligneti kullanmak için yani kirli olduğunu söyleyen yine kendi bakanlığının kirli olduğunu söylediği limiti kullanmak için bu sefer plan değişikliğine giderek bir kömürlü termik santralin oraya kurulması için e, hem imar planında, mekansal planlamalarda ve üst ölçekleri planlar çeşitli değişiklikler yapıyor. Benzerini biz. Çanakkale için de görüyoruz. Çanakkale'de yine Çevre Şehircilik Bakanlığı çevre sorunları rapor yayınlıyor ve burada diyor ki burada hava kirlidir. İnsanların sağlıkları bunun etkilenmektedir. Hava kirliliğinin en temel sorununun biz kömürlü termik santraller olduğunu düşünüyoruz diyor. Ancak şu anda Viga'ya Çana, Çanakkale'nin ilçeleri bunlar. Gidin bakın Çan'da bir tane Viga'da bir tanesi yeni açıldı Aralık ayında. 3 tane kömürlü termik santral işliyor. ...ve bölgeye yapılması planlanan ...artık bir ingilizce göre değişiyor... ...dokuz oluyor, on oluyor, on bir oluyor... Yeni santriler var... ...yani biz Türkiye'nin durumu iyileşti diyemeyiz... ...ha ne olur o hava kalitesi ölçüm istasyonlarının yeri değişir... ...Türkiye'nin sınırları değişir... ...hava kalitesi bir şeylere göre iyileşmiş olur... ...ama siz kirleticiyi kaynağında engellemedikçe... ...kirleticiyi kaynağında engelleme çağrılarında bulunan... ...sağlıkçıları... ...ve burada da dediğimiz gibi... ...bakanların uzmanlık alanları da birbirine tartışıyor... Buradaki akademik bulguları, bulumsal bulguları gözetmedikçe Türkiye'nin kimlik sorunu bitecek gibi gözükmüyor. Evet yani aslında bakanlık aldığı kararlara çelişkili davranıp kararları kendi kendine bozuyor. Evet evet böyle bir durum söz konusu. Evet e, şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz ardından tekrar devam edeceğiz sohbetimize. Açık Radyo'da 94.9'da Tohum'da, NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Temiz Hava Hakkı Platformu üyesi Funda Gaca. E, Funda Hanım, Türkiye'de tablo çok kötü, durum çok sıkıntılı. E, peki Avrupa'da durum nasıl? Avrupa'da dediğim gibi hani Avrupa'nın hava çeliliği sınır ya Dünya Sağlık Örgütü sınır üzerinde. Şu anda büyük yakma tesislerine ilişkin yeni bir yönetmelikleri var. Bununla kısıtlamaya çalışıyorlar ama ancak bazı ülkeler, bazı altı bilgi ülkeleri buna tam olarak uymak istemeyebiliyor. Yani çok daha fazla mali yük getireceği için emisyonlarını ona indirmek, çeşitli fikirler kullanmak veya ona göre yakıt kullanmak. Sadece kömüten bir değil bu. Tümento denirmiş olabilir. Ee, orada bazı uyuşmazlıklar var. Yani Avrupa'da durum çok parlak değil. Avrupa için geçtiğimiz senelerde yayınlanan bir Dark cloud diye Türkçesi e, kara bulut raporu diye bir rapor var. Bu, bu raporun güzel bulgusu, benim değerli bulduğum bulgusu şu. Avrupa Birliği'nde en çok kirletisi hangi ülke? Hı hı. Ee, nereden kirlilik? Nereden kaynaklanıyor bu kirlilik? Ve hangi ülkeyi daha çok etkiliyor diye bir modelleme yapmaya çalıştılar. Yani ee, hani elde olan imkanlarla diyelim çünkü orada endisyonun nereye dağılacağı tam, tam olarak hala kavrayabilmiş tam değiliz. Ee, böyle bir bulgu, böyle bir depo vapsayı koydular. Bunun Türkiye için yapamamızın sebebi bence şu. Yani Türkiye'de tekrar bunu Türkiye'de bu kara depo özellikle kömürselmiş santralleri için yapıldı. Yani sadece kömür santrallerden oluşan hava kilidiği için yapıldı. Kömül termik vurguluyorum. Çünkü platformun kuruluş amacı da başta kömül termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliği. de bunun yapılamamasının sebebi bundan bir tanesi şu. Her bir kömül termik santralleri yapılırken e, çevresel etki değerlendirme raporlarında e, ne kadar hava kirletici emisyon yayacaklarını belirliyorlar. Ancak şu, bundan sonra şöyle bir sorun oluyor. Bir tanelik kuruluyor işletilmeye başlanıyor. gazı emisyonları sadece çevre yaşayacak Bakanlığına ait yani onların izleyebileceği emisyon izleme sistemi tarafından denetleniyor. Ancak buna halkına erişimi yok. Ancak buna başka bir insanların erişimi yok. Yani oradaki termik santral veya e, herhangi bir yer büyük bir yakma santrali nasıl bir hava kirleticisi oluşturuyor biz bunu bilemiyoruz. Ancak çevre ancak e, yapılmasında verilen yani yapılma izin alınmak için verilen çevre düzeni planında görebiliyoruz. E, bu Türkiye için bence bilgi e, akışının sağlam olması yönünden çok büyük bir bilgi eksikliği. E, dediğim gibi diğer, e, diğer bir tarih etkisinden yani Türkiye 2019'a kadar mevzu atma, hava kirliliği mevzu ile uyumlandırmaya çalışıyor. Ancak Avrupa Birliği'nin limitleri de Dünya Sağlık Öyküsü'nün üzerinde. Bildiğim gibi hiçbir limit aslında hava kirliliği için koruyucu değil. Evet. Peki platformlu olarak... Türkiye'deki karar alma mekanizmalarıyla, yani bu işin aslında temelde sorununu çözmekle yetkili, bunu çözebilecek kişilerle görüşmeleriniz oluyor mu? Platform olarak ne gibi evet. çalışmalar yürütüyorsunuz? Ve yani, bu görüşmelerden netice çıkabiliyor mu? Böyle bir ihtimal, böyle bir umut var mı? Sadece platform, hem platform olarak hem de platformun bileşenleri olarak ayrı ayrı. Ee, görüşmelerimiz oluyor. Sağlık Bakanlığı'yla, Çevre Bakanlığı'yla, Enerji Bakanlığı'yla. Ee, benim son görüşmelerimden bir tanesi de fosil yakıtlara verilen teşvikler ve bunun sağlık sorunları üzerindeydi. Torax Fondörüsü'nde yine bakanlıktan, karar verici mekanismalardan insanlar ayarlandı. Ee, hava kirliliğine konu geldiğinde şunu görebiliyoruz. Hem görüşmelerimden hem de raporlardan. Evsel ısınmaya daha çok odaklanılabileniyor. Hava Hı -hı. kirliliği dediğimizde. Yani siz az önce Tekirdağ'dan, Çanakkale'den bahsettin. Evet. Ee, mesela Çanakkale'de çam kömürlerin çok kirli olduğu için yeni alınan bir kararla geçen seneye alınan bir kararla ilgiliysem, çamda e, kirliyimiz işletmelerini e, evde yakmak için kömür satması yasaklandı. Yani hmm. Oradaki bir dükkan kömür satan bir dükkan e, bugün gelen işte eserimde o kömür kür, yakacak olan olan vatandaşın kömürü vermiyor çünkü havada kirlilik var, hava çok kirli. Evet. Ama aynı türlü kömür termik senterlerde kullanılabiliyor. Ama bunun üzerine ne yazık ki böyle bir e, ortaklaşma bir uzlaşma yaratabilmiş değil. Çünkü enerji politikalarına geldiğimde konu Türkiye'nin en üst ölçekli kalkınma planı oluyor. E, bu nedenle de hala bir görüşmeye uzlaşmaya bilgi yakışına, yani akademik bilgi bilimsel bilgisayar bilgi karar vericiler iletmeye gayret ediyoruz. Evet. Peki e, bireysel olarak biz temiz hava hakkımızı nasıl koruyabiliriz? Nasıl savunabiliriz? Bunun için ne yapabiliriz? Çok farklı aslında mesleklerin ben kullanabileceğini düşünüyorum. Bu bahsettiğim Bakanlığın çevresel şehircilik Bakanlığı'nın havaizleme.gov.tr havaizleme.gov.tr. Evet.tr. Bu bence e, iyi bir kaynak. Yani bu bir gün bence mimarların da şehir plancıların da kullanacak kullanması gereken mühendislerin de kullanabileceği bir kaynak. Oraya girdiğinizde hani harita görüyorsunuz, nerede yıkılıyor istasyon istasyonlar. Hem orada raporları girdiğinizde istasyon bazında da birkaç istasyondan fazla yerlerde rapor alabiliyorsunuz. Yani şunu görebilirsiniz, siz Kadıköy'de oturuyorsunuz, Kadıköy'de bir ölçüm istasyonu var. Ne zamanlarda sizin sağlığınızı risk hale getirecek bir boyuta? Yani ne zaman hava kirleniyor, hangi kaynaklardan kirleniyor? O istasyon nerede? Gerçekten gerçekçi bir ölçüm yapabiliyor mu? Bunları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Torax'ın geliştirdiği, e, hem Android hem iPhone'da, bunun içinde ilk telefonla da erişimimiz var artık. Nefesimiz yerimizde diye bir hı hı. E, yeni uygulama var. Bu nefesimiz devimizde e, uygulamasıyla da aslında o yakın böyle dedik istasyonlar, Sınır değerinin üzerine çıktığını görebiliyorsunuz. Eğer ki de kısmına bakarsanız buradaki sınır değerlerinin Türkiye mevzu altındakine benzer değerler. Yani yüksek eşikler göreceksiniz. Ee, ama e, bu uygulamada biraz daha Dünya Sağlık Örgütçü'nün e, Dünya Sağlık Örgütçü'nün sınır değerlerine göre e, verilmeye çalışılıyor bilgiler. E, e, bu istasyon raporlarına bakmak. Yani bir vatandaş olarak benim yakınımda ne istasyon var? bu gerçekçi değil selemin düşünülüyor. Ben Bilge Din'den Çevre Şehircilik Bakanlığı bilgi Din'e bu konuda bir öneride bulunabilir miyim? <gülüyor> Bazen bakıyorsunuz İstanbul'daki e, istasyonların yarısından fazlası yılın yarısında veri vermiyor. <gülüyor> i̇şte o zaman ne Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yurtiçi olarak değil, Çevre Şehircilik Bakanlığı bilgi yazıp e, orada yine bilgilerimizle yapabileceğimiz ve neden bu istasyon çalışmaya biz hava kalitesini görmek istiyoruz demek veya şehir plancılarının bu istasyonlara yönelik istasyonları izleyerek planlarında, bölgesel planlarında, mekansal planlarında, imar planlarında en azından bahsetmesi ve kullanıldığını bilmek ve hala halka, halkın erişimi açıkken bu bilgileri paylaşabilmek değerli diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Ee, evet, Temiz Hava Hakkı platformundan Funda Gacal ile birlikteydik. Ee, tekrar etmek istiyorum. Havaizleme.gov.tr sitesini, Nefesiniz Cebinizde uygulamasını ve Temiz Hava Hakkı platformunun sitelerini lütfen ziyaret edin. Çünkü vatandaş olarak mutlaka bu hakkımızı Bizim de savunuyor olmamız, çalışan mekanizmaları e, kontrol ediyor olmamız lazım, çalışıp çalışmadıklarını. E, Açık Radyoda 94.9'da Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında bugün temiz hava hakkını konuştuk. Temiz hava en temel ihtiyacımız ve en temel hakkımız. Havamıza sahip çıkalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam.